Merhaba, bu videonun konusu ev tipi hapishane yani sen. Yani senin kendini zamanla hayatın içerisinde bir şekilde hapsetmen. Ne demek istiyorum? Şimdi eğer insanlar dışarı çıkarken siz dışarı çıkmıyorsanız ve diyorsanız ki ooo ama ben evde mutluyum hayat çok güzel ne gerek var falan filan bir yanlışlık var ya yani bir şeyler garip değil mi sence de? Nasıl? Senin ta çocukluğunda annem baban ilk taşı koyuyor. Diyor ki bu senin köşe taşısın. Şimdi köşe taşı deyince çok ilginç komple teorilerine gider. Kelimeye dikkat etmek lazım. Masonlukta köşe taşı diye bir hikaye var çünkü. Ama o senin bir köşeni belirliyor. Sonra bu senin bir köşeni belirliyor. Yavaş yavaş duvarların belli olmaya başlıyor. Yani puzzle yaparken ilk önce kenarları köşeleri dizeriz ya. Onun gibi düşün. Sen diyorsun ki ben, işte ailen söylüyor daha doğrusu bunu, diyor ki çocuğum diyor sağcı olma, solcu olma, şöyle olma, böyle olma, aslında sana işte bilmem neci olma derken öbür tarafın duvarını koymuş oluyor. Sen ne olmayacağını biliyorsun. Ne olacağını hiçbir zaman söyleyemiyorlar. Çünkü aileler arasında özellikle Türkiye'de Yani 70'lerde doğan anne babanla hatta 80'lerde doğan belki de daha öncesine gidelim. 60'larda 50'lerde doğan anne babalarımız var değil mi? Ama yeni nesli için söylüyorum. 70'lerde 80'lerde doğan anne babalar var ve çocuklarına sınır koyuyor. Şimdi ama yeni nesil 2000'lerde doğuyor. Veya benim anne babam 50'li yıllarda doğarken ben 80 79 geçişinde doğmuşum. Dolayısıyla Bir neslin taşları öbürünün aslında dar geliyor. Bunlar ilginç. Neden ilginç? Sen ne de devam ediyorsun duvarı örmeye. İlk önce arkandaki duvarı bitiriyorsun, kendini sağlam alacaksın ya. Sonra sağ yanın, sonra sol yanın ve sonunda parmaklıkları da koyup, çelik kapıyı da kapatıp diyorsun ki ben içeride güvendeyim. Değilsin kardeşim ya. Yani e, ölsen de güvendesin ki yani mezarda da güvendesin. Hiç kimse sana ulaşmıyor. Çin Seddi'nin hikayesini bir gün anlatacağım size. Çin Seddi'nin yapılması şeydir. E, ülkenin etrafını çevirme amaçlı değildir. Çin Seddi zaten güney tarafı güvenlidir. Kuzeyi örmeye başlıyorlar ilk önce. Kuzeyi örüyorlar ki Türkler gelmesin. Türklerin ataları. Çinlilerin sıkıntısı duvar örmekti. Ama o duvarı kendilerini içeride tutmak için değil bir şeyleri dışarıda tutmak için ördüler. Dolayısıyla sen bir duvarı örüyorsan Bu duvar insanlara göre değişken olmalı. Esnek olmalı. Bölme duvarları gibi olmalı. Sen ne yapıyorsun? Güvenli bir kale inşa ediyorsun ve içine kendini gömüyorsun. Ee, firavunların piramitleri yaptırmasının hikayesi çok ilginçtir. O piramitlerin mekanizmasını mühendislik olarak da gidip gitmene de gerek yok. Ben gidip merak ettim çünkü. Mısır'a gitmek de ki yaptığım hatalardan birisiydi. Ee, hiç öyle göründüğü gibi değil yani. Piramitleri böyle çölün ortasında falan sanıyorsun ya. Beş adım ötesi şehir ve piramitlerde yandan gittiğin zaman çok ticari neyse oralara girmeyeceğim Piramitlerin mühendisliğine baktığın zaman kolonların içerisine kumlar dolduruyorlar adam öldüğü zaman o kumları kırıyor odaya doluyor piramit aşağı inip oturuyor odadaki herkesi, veziri, karısı, eti, köpeği ne varsa ölüyor böylece piramit kendini gömüyor Firavun orada gömülü halde. dolayısıyla bu adam Ee, yaşam boyu kendisini sevene, inanan, satabilecek, satmayacak kim varsa hepsini kendisiyle birlikte diri diri gömdü. Sen bundan da kötüsünü yapıyorsun. Sen insanları dışarıda tutup kendini gömüyorsun canlı canlı. Kendini koltuğa bağlıyorsun diyorsun ya ama ben evde mutluyum. Allah sence seni sadece evde kal diye mi yolladı? Öyle olsa bacak vermezdi. Yani mobil duruma geçmezdi. Bunu en iyi Ee, sen anlamazsın yani kardeşim. Bedensel engelli e, bir sürü vatandaşımız var. Emin ol e, onlar dışarıya çıkıp da o tekerlek sandalyelerle, çeşitli imkanlarla gezmek için cen atarken sen diyorsun ki dışarıda ancak birisi çağrı da muhteşem bir program verirse lütfedeceksin. Niye? Bilgi ve ilgi alanın dar ya o alandan çıkması lazım. Benim baktığım zaman e, o duvarın ham maddesi şey değil taş değil ham maddesi hayal kırıklıkları ham maddesi cehalet bilmiyorsun korkuyorsun dışarıda ne var gelmiş 35 yaşına gelmiş 55 yaşına yurt dışına parası da var bak imkan olmayan hiç lafım yok parası var yurt dışına bir kere çıkmamış niye? İngilizce bilmiyorum ya İngilizce öğrenmek zaten hadi geçtim ben bedava anlatıyorum onu öğrenmedin İngilizce bilmene zerre gerek olmayan turlar var. Rehberle gidiyorsun. Ama benim ayaklarım, senin ayakların öbür tarafta alışveriş merkezinde gratisi bilmem neyi yağmalarken sorun yok ama değil mi? Veya öbür tarafta e, neyse şimdi söylemeyeceğim pıldır pıldır koşarken sorun yok. Çık yaşa gör dünyayı bir anla be adam. Daha önce bu örneği vermiştim. Van'da çadırda doğan adamın sen seninle kıyasladığın zaman o adamı O adamın yaşam hakkı senden fazla biliyor musun? Aslında sen kalkıp Van'a gitmelisin o gelip orada yaşamalı. Çünkü garibim e, o dünyanın dışına çıkmıyor. Yayla dağ, yayla dağ öyle yaşıyor. Ve bu adama kimse televizyon internet yokluğunu yaşartmıyor. Ve öldüğü zaman da mutlu oluyor Diyor ki lan ne dolu yaşadım bilmem kaç baş davarım oldu bilmem ne oldu bir şeyler ektim çocuk yaptım öldüm. Görevini tamamlıyor. E senin görevin elinde bir sürü imkan var, sen kendi hapishanen öl. Gençlere söylüyorum bunu aynı zamanda. Yani bugün sırf 35 yaş üstünü gömmeye gerek yok. 25 yaş altı ile 18 yaş üstü pısırık. Yani e, tableti uzağa koydum. Yani neyse uzanayım bir zahmet. Şunun karesi içinde yaşıyorsunuz ya. Yani hayat bunun içinden. Ha Allah'a çok şükür kamerayı açınca arkayı görebiliyorsunuz. Şimdi öyle bir application yapmışlar. Diğer application'ları Android'de var bu. Bir saydam ekran üstünde çalıştırıyor. En azından dışarıyı görüyorsun. Ee, şey 2012'de ilk trafik şehidini verdi internet dünyası. Böyle bakarken ölmüş. Ayçi Hoca anlattı İsviçre'de galiba. Artık trafik ışıkları aşağıda, yerde. Niye? Çünkü telefona bakarken adam onu görebilsin diye. Telef oluyorlarmış. Sinek gibi. D Dün değil, evvel şu gün Amerika'da gördüm. Kadın yerdeki açık garaj kapısından aşağı gidiyor. E Ambar kapısından aşağı vıt vıt vıt oynarken. Bakın bu sırf telefon sömürüsü yapmayacağım. Facebook falan demeyeceğim ama Instagram için yaşadığını, like için yaşadığının yarısını da en azından kendin için yaşayan. Diyoruz ya yurt dışına tura gideceğiz. O tura kamerayla geleni Ben ki zaten kamera ekibi getireceğim merak etmeyin. Kamerayla gelip de anı yaşamayanı geberteceğim. Çünkü tatile gidiyorsunuz veya birileri eş dost bazen geliyor diyor ki hocam işte Bergama'ya gidiyorsan geleyim bilmem ne. Adam şeyle geliyor kamerayla yaşıyor. Kime çekiyorsun diyorum. İşte eşliğe dosta. Ya eşli dost zaten senin sümsük kamerandan çekilen o sıkıcı görüntüleri istemiyor ki. Eskiden vardı. Böyle albümler olurdu. yapıştırırdım Misafirliğe gittiğinde zorla açıp izletirlerdi sana. E, şu an insanlar senin o e, bilmem kaç megapiksellik görüş açığından çekilmiş el titremesiyle Allah çok şükür şimdi birazcık o e, Gimbal gimbal Stabilization'lerin asortik ismini söyleyeyim titreme alıcı şeyler geldi de telefonlara. Bakıyorsun böyle. <gülüyor> Telefon sapığı gibi. Lütfen kendiniz için yaşayın. Başkalarına bir sorumluluğunuz yok. Gidiyoruz bak, daha tatile yine gittik mesela veya seyahat edeyim, tatilde miyim? Benim için çok tatil olmuyor. Seyahate gidiyoruz, oturuyoruz. Yer bildirmem lazım. Kime lan? Kime? Neye yer bildiriyorsun? Yani evinden çıkardık ya adamı. Sosyal ya. Yani. Gittiği yerde de otele tıkılıyor. İtalya'ya gittik iki sene önce arkadaşlarla adam otelden çıkmadı akşam olsun yani akla fikri orada da neyse yani diyorum ki İtalya'dayız diyorum gelsene işte Forum'u götüreyim şeye götüreyim e, tapana tapınağı götüreyim e, çeşmeleri sana anlatayım gel burada enfes bir inanılmaz ilginç bir dondurma yapılıyor ona götüreyim şekersiz e, gel gezelin diyorum ya Alucium şimdi yorma beni niye geldik arkadaşım İtalya'ya? O zaman benle Roma'ya niye geldin sen? Manyak mısın? Lütfen kendinizi bir tık dışarıya açın. Yani e, bazen o duvarınızı sevgi yüzünden de kuruyorsunuz. Bir insanı seviyorsunuz, onun bulunduğu yer merkez, o sizin hayatınızın çadır direği şeyler vardır. Çok özür dilerim benzettiğim için ama nasıl olsa siz bu olmadığınız için koymaz bu laf. Ee, değirmene büyük baş ya da küçük baş artık eşek neyse artık söyleyeyim eşeği bağlarlar o daire çizer. Direğin etrafında sürekli daire çizer. O sürekli daire çizmesinin senin hayatından bir farkı olmuyor biliyor musun? Aman işte Mahmut hiç üzülmesin. Aman ee, Hale hiç üzülmesin. Hep onun merkezinde Hale küstümü Hale oldu mu Hale hayatım hayatım hayatım esen Sen ne olacaksın? Adam filme gidiyor. Filmde arayı bekliyor ki koşarak patlamış mısır alsın. Mutlu olsun. Niye? Çünkü eğer o sevgilisi, karısı, erkek arkadaşı neyse problem çıkarmazsa akşamleyin yatacak. Görevimi tamamladım diyecek yatacak. Bu da hapishane kardeşim. Bu da senin ev tipi hapishanen. O senin saray sandığın dünya bir katlı bir bahçesi küçük bir yer. Bahçe dediğimde hani Bu masa kadar bir toprağım var. Oraya ektiğin domatı şey, orman sanıyorsun. Asosyallik en büyük ev tipi hapishanedir. İnsan bağımlılığı ki bunun üstüne video çekeceğim. Zuhal iyi yolculuklar. E, i̇çinizden bir kişi çok güzel bir yolculuğa çıktı. E, Zuhal e, kendini bulmaya gitti. Başarılar diliyorum. E, sizlerin lütfen tek başınıza bile olsa bir tura çıkın, gezin, görün Yani yakında size şey anlatacağım, Türkiye'ye anlatacağım, Fırat ve Dicle, Dicle ile başlayacağım ki bayılacaksınız o Fırat ve Dicle üstüne neler anlatacağım size. Öğrendiğim şeyler var, Fırat'ın kendisini dinleyin, Alt üstü diyecek mi? Fırat bir nehir, Fırat bir nehirdir bu arada. Sırf Fırat'ın kendi hikayesini dinleyin, o doğduğu topraklara verdiği bereket, tarihte onun etrafına kurulan medeniyetler, Bizim toprağımız, sınırımız, dışındakilere neler katıyor. tam bir örnek vereyim. Sıkıcı olmasın size. Fırat ve Dijde üzerinde tabii ki barajlar yapılıyor. Mesela Atatürk Barajı var bilir misiniz? Atatürk Barajı'nı o koskoca nehri durdurabilmek için bir taban yapılıyor. Kalınlığı ne kadar biliyor musunuz betonun? Bir kilometre. Bir kilometre. Atatürk barajına giden betonla Türkiye'nin etrafını dönüyoruz o kadar düşünün muazzam bir yapı ama niye muazzam durdurduğu güç muazzam siz bir Fırat kadar olabilir misiniz bir nehir kadar olabilir misiniz sizi durdurmak için ne gerekiyor biliyor musunuz yapamam siz kendi başınıza yetiyorsunuz valla ya şimdi insanlar sinemaya gidecek kıyafetim yok kıyafetin yok nasıl bir şey biliyor musunuz sen hiç kıyafetinin olmamasını gördün mü Gidelim mi? Gelir misin benimle bir haritanın o sevmediğin tırstığın tarafına? Oradan videolar getireceğim size inşallah. E, i̇ki tane okul var ziyaret edeceğim. E, kendisini biliyor. Derya. İnşallah geleceğiz. E, sizden ricam, çok uzattım biliyorum. Lütfen kendi hücrelerinizden çıkın. Hücrelerden çıkınca da coşmayın. Halen hapishanedesin. Kendi hapishanenden de çık. Hapishaneden ne biliyor musun? Bildiğin her şey, ezberliyorsun ya, iş, ev, iş, ev, bildiğin kafe, bildiğin market, bildiğin yani açık havaya çıkman bir şey yaramıyor. Lütfen, şimdi mesela hızlı trenler, trenler vesaire, Konya'ya kadar gidiyor, bin bir trene git, bin bir otobüse git bir yere ya, bilmediğin eski şehire gitsen. Adet oldu her konuda film öneriyoruz. E, hapishane konusunda da iki dizi, beş film önereceğim. E, birinci film, bunlar eski filmler. Bir tanesi IMDB'nin en tepesi. Esaret'in bedeli. Tartışmasız izleyin. Gözün kapalı izle. Ama IMDB'de çok yer bulmayan eski filmlerden de bahsedelim. E, ekrana görüntüleri geldiği için isimlerini çok e, vurgulayarak anlatmayacağım. 1960 yılı yapımı L'Eauhtreau diye bir film var. Tavsiyemdir. Ama bundan daha büyük tavsiyem, tabi esaretin bedeli dışında saygıyla eğiliyoruz. 1962 Alcatraz kuşcusu. Muhteşem. Muhteşem. Siyah beyaz filmlere ne olur karşı çıkmayın. 1979 Clint Eastwood'un Clint Eastwood olduğu, daha titremediği, dağılmadığı, çıldırmadığı dönemler Alcatraz'dan kaçış. Çok güzel film. 1973 Kelebek Kesinlikle tavsiyemdir izleyin. Dizi olarak da Prison Break'in birinci sezonu Orange Is The New Black'in beş sezonunu birden öneririm. Güzeldir. Prison Break sonradan ikinci sezonda biraz heyecanlanıp sonra sapıttı. Şimdi yeni başladı yine sapıttı. Ama film önermeden geçmek istemedim. Ben Henrik Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.